ama beri tarafta kefere ve fecerenin baskısı altında hisset gösterenler, zillet gösterenler, aşağılık duygusu içinde kıvırım kıvrım kıvrananlar, bunların da insanlıkla alakası yoktur. Bunlar da marazi ruh aleti içindedirler. Bunlar da bir bakıma delim. bunlar da bir bakıma ruhlarıyla ve kalpleriyle bütünleşememiş zavallı sefil varlıklardır. Bunun ortasında şu vardır, İnsan Allah'a ve Rabbine karşı yüzü yerde, Ehli i imana karşı alabildiğine mütevası tevazu kanatları yerde, fakat dinsizlik, imansızlık, küfür ve ilhat karşısında başı yüce bulutlar kadar yüksek, yüce şahikalar kadar ali, muhteşem tepeler kadar sarsılmaz olacaktır. Müminlere karşı rafik ve şefik,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 en cesaretli bir insan olarak tanınmıştım. İşte meydanların şahi merdanı Hayder-i Kerrarı damadı Nebi Hazreti Ali radıyallahu anh. Biz muharebelerde sıkıştığımız zamanda Resul Ekrem'in yanına sığınırdık diyorum. İşte Hüneyndeki durumum. Ya Hazreti Haris veyahut da Abbas bin Abdul Muttalib atının zimamından tutmuş اَنَنْ نَب۪ي لَا diyorum. Ben peygamberim ve yalan yoktur, atını Mahmuz doğru gidiyorum. O düşmanın çokluğu karşısında yılgınlık göstermiyordu. Fakat aynı ı alın, oradaki ihtişamlaşan ruhuyla, dünyalara sığmayan ruhuyla, tek başıma kalsam dahi bu davayı götüreceğim diyen ruhuyla, cihana meydan okuyan ruhuyla, Bizans'ı da sarsacağız. Sasani'yi de yıkacağız. Haykırmasına karşılık Medine'ye Mekke-i Mükerreme'ye merkubuyla girerken o kadar bir tevazu içinde giriyor idi ki atı eğerin başı mübarek atının eğerinin kaşına değecek kadar iki büklümdü. Diyor Hazreti Ayşe anham. Atının üzerinde merkubunun üzerinde başı eğerin kaşına değecek kadar iki büklümdüm. Bu mana şunu ifade ediyordum, Ey Kâbe'nin Rabbim! Kabe'yi haram yapan Rabbim! Kâbe'de kan dökülme ve kitâ l haram eden Rabbim! Ben Kâbe'ye giriyorum ama sana karşı tevazu içinde ve iki büklümüm diyordum. Onun cihana hükmetmesi sadece tevazuunu artırmıştım. Onda incelik meydana getirmiştim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 bir kısım karışık, sefiller, bunların ne bugün ne de yarın getirecekleri, insanlığa verecekleri, armağan edecekleri bir şey yoktur. Mü'min muazenesi. Mü'min, tevazu sıfatıyla serfiraz olacak ve dersin muazenesi de budur zaten. Resul ü Ekrem bütün hayatını bu anlayış içinde geçirmiştir. Bütün hayatını. Bir sahabi anlatıyor. Ramazan-ı Şerif'ti, oruçtu. Kendisine bir bardak süt verildi. Ashab onun hoşuna gidebilecek şeyleri bazen yaparlardı. O bir bardak sütü aldı ağzına götürdüğünde hemen bardağı dudağından uzaklaştırdı. Bunun içinde bir şey var dedi. Dediler evet ya Resulallah balı da seversiniz. İçine bir damla bal damlattık tatlı olsun diye. Ama ana la uharrimuhum. وَلَاكِمْ مَنْ تَوَادَى رَفَعَهُ ve وَمَنْ تَكَبَّرَ وَدٰهُ اللّٰهُ تَبَرَانِ rivayet ediyor. Ben böyle içine bal karıştırılmış sütü haram kılmıyorum. Ne var ki kim mütevazı olursa, yemesinde, içmesinde, giymesinde, bütün hayatında Rab onu yükseldikçe yükseltir. Yükselttikçe yükseltir. Ama kim de burnunu dikersem her şeyi nefsine münhasır görürse,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 yazın naklinde şunu görüyoruz. Miraç'ta o meçhul, o mevcudu meçhul at neyse. Onun sırtına bineceği zaman böyle bir şereften ötürü at alabildiğine serkeşleştim. Yerinde duramıyor, alabildiğin oynayıp duruyordum. Cibril şu sözü söyledi ona. Şu ana kadar bunun gibisi senin sırtına binmedi deyince diyor ki, فَرْفَتْ arakan At ter kan içinde kaldı, tepeden tırnağa ter içinde kaldı. İşte bu Cibril'in Hazreti Muhammed'i tanıması. Bir de Hazreti Muhammed'e bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç'ta bir noktaya geldi ki, hicab hicab üstüne perdeler kalkıyordu. Orada Rabbin huzuruna varan Cibril'de bir edep gördüm ki,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 Maddi ve manevi her türlü makam ve mansıba sahip olurken miskinun minel mesakin diyor. Ah kırılası burunlar. Rabbin huzurunda bile oturmasını bilemeyenler. Büyük Allah'ın huzurunda görmesine inanıyorum gibi davrandığı halde. Gafil gafil ölü ölü ve anlamsız bakışlar içinde bulunanlar. Miskinun minel mesakin. İnanıyor musunuz Allah'a? min مِنَ الْمَسَاكِينُ Dilencilerden bir dilenciyim. Her şeyiyle Allah'a muhtaç bir dilenciyim. Cismiyle, cesediyle, aklıyla, ruhuyla, her şeyini Allah'tan emanet almış bir dilenciyim. Fakirlerle oturuyor. Salim İbni Kasım, büyük muhaddis, tefsirci, Muhammed İbni Mukatil'in kapısında, Soluklar birbirini kovalıyor heyecan heyecan üstüne. Soluklar birbirini kovalıyor heyecan heyecan üstüne. Secdeye de alnı nasır Bağlamış Muhammed İbn Mukatil. Kapısında başka şerefli bir insan Salim İbn Kasım. Soluklarla sabah hayat kalkar kalkmaz kapısına koşuyor. "Ente imamuna udullah azza ve celle"na diyor. "Sen imam mısın?" Ne olur Allah aşkına bize dua eyle diyorum. Dua eyle diyorum. şiddetli bir fırtına kasıp kavuruyor. Zelzeleler birbirini takip ediyor. Taş taşın üstünde kalmıyor. Ente İmamuna Abdullah Azza ve Cel lan adıyorum. O şu mütevazane mukabelede bulunuyor. Ah ya leytani lam ekun sebben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 Allah Celle Celalı insanların içine bela ve musibet salmıştı. Kendine hakir görerek el açtı dua dua yalvardım. Muhammed İbnı Mukatil dua ettim. Allah belayı ve bayı defi refet memleketinizden diyordum. Kulda Allah karşısındaki kıymet ve değere bakın. Bir de kulun kendisine bakışına bakın. Hz. Muhammed'in duasına bakın. ''Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme.'' diyorum Mefhumu muhalifin. ''Allah'ım insanlar nazarında küçük etsem bile zararı yok ama senin nazarında beni kıymetli eyle.'' demektir. Aziz Müslüman, insan büyüdükçe mütevazı olursa bu Allah'a kurbiyetinin, Allah'la münasebetinin kuvvetinin ifadesidir. Büyüklüğünü cebbarlıkta kullanıyorsam, büyüklüğüyle başkalarını eziyorsam, büyüklüğüyle tahakküm yapıyorsam, o ciddi bilemeyeceği farkına varamayacağı bir küçüklüğe ve aşağılar kendisini mahkum etmiştir. Koca Yavuz, Seyyidina Yavuz Selim, Koca Yavuz, ben öyle diyorum, tenkiti yapılabilir.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 Dünyayı bir baştan bir başa gezen ve iki hükümdara dünyayı az gören koca yavuz, Nedim ile otururken bir gün köleler yanından geçi verirler. Boyunlarında tasmalar kulaklarında halkalar vardır kölelerin. Nedimine sorar sultanım nedir bu kulaklardaki halkalar? Der ki hükümdarım köle olduklarının amarasıdır. Ah oh, ne güzel şey! Getir bir halkada ben de takayım. Zira ben de Allah'ın kölesiyim. Yavuz. Zenbilli gibi sert alabildiğin akıllı kırk yaran, alabildiğin hakşinas ve hakperest bir şeyhülislamı var Yavuz'un. Yavuz Celim nasıl hakberest? Zenbilli de o kadar hakberest. Yavuz'un yanında atını sürüyor.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 orkahlıktan, mezelletten, aşağılık duygusundan, manevi inkisardan masum ve mahfuz buyursun. Kibir ve gurura düşüp o kayyada boğulmaktan da masum ve mahfuz buyursun. Sırat-ı müstakim olan tevazu ile bizleri serfiraz eylesin. Ela inna ahsana'l-kelam ve eblag'en nizam. Kalamullahil Melikil Azizil Alim. Kima Allahu tebaraka ve teala fi'l-kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ والذين هم لفروجه محافظون إلا على أزواجه موما ملكة إيمانهم صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسديما على لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الصديق أبي بكر والفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وَسَلَّمَا تَسْز۪ي مَنْ كَف۪يرًا اِلٰى يَوْمِ الْحَشْ وَالْقَرَارُ وَحُشُرُنَا İbadallah! Allah'ın kulları! Allah'a kul olmadan başka kendilerine bir şey yakışmayan Allah'ın kulları! Kendilerine yaraşan tek şeyin kul olmak olduğu olan Allah'ın kulları. Size kulluk, mabuda da mabudluk, Allah'ın kulları. İttakullah اللّٰهَ وَاَطِعُواۜ Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Allah'a karşı saygılı ve edepli olun. Biliyor, inanıyorsanız, sizi gördüğüne inanıyorsanız çok edepli olun. Her an size baktığını düşünün, kalbinizi yokladığını bilin, Allah'ın himayesine girin, O'na kul olmaktan başka çare olmadığına inanın ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ اَمُرُوا بِالْعَدْلِ ve وَاِيْتَاءِذِ الْقُرْبَانِ Muhakkak Allah adaletle emrediyor, doğruyu hayata hayat kılmakla, zira ancak doğrular cennete varacak. Kur'an'ı hayata hayat kılmakla zira ancak Kur'an'ı yaşayanlar dünyada ve ukbada kurtulacak. En geniş manasıyla ihsanla Sizi yaratan şu Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla Siz gözünüzü kapasanız dahi o sizi görüyor ya Her halinize nigahban bulunuyor ya Binlerce tarrakayla mevcudiyetini size hissettiriyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlağınıza bir şey vermekle, şu müteal olan İslam dininin ufkunuzda şahbalaşması istikametinde malınızı ve canınızı kullanmak ve sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, bütün beşinci kol faaliyetlerinden, ahlaksızlık neşreden gazetelerin neşrettikleri ahlaksızlıktan, ahlaksızlık neşreden kitapların ahlaksızlığından, ahlaksızlık anlatan marifçinin ahlaksızlığından, sokakları kirleten ahlaksızlıktan, bunu hazırlayan ahlaksızın ahlaksızlığından, onun düşüncesine yanaşmadan Allah sizi men ediyor. Saşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, Allah'a kaldırmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Hz. Muhammed Mustafa'nın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayır haklık yapıyor. Elinizden tutuyor, saadet ufkunu gösteriyor. Ta düşünesiniz, içinizi keşfedesiniz. Karanlıktan kurtulasınız, Hazreti Muhammed'i tanıyasınız, sahili selamete çıkasınız, emre eman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz salat. İnnah salate tanha an ilpahshay walmunkar, <gülüyor> vla dikrullahi akbar, vallahu yalemu ma tesnau.